dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır ihsan etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala günahın her türünden bizleri uzak kılsın. Kimi yüzlerin ağrıp kimi yüzlerin kararacağı bir zaman Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Kardeşlerim bugün sizlere günah olayı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü insanlar öyle kirlenmiş ki öyle hale gelmiş ki çok rahatlıkla günah işleyen Günahında ısrar eden ve bunun yanındaysa ibadetlerinde gevşeme, ahlak, edep ve gidişatındaysa tamamen bozulmanın gündeme geldiği bir olay. Allah Azze ve Celle kitabında ben size imanı sevdirdim, küfrü fıskı ve isyanı tiksindirttimdir. İnanan insanların da bu şekilde hareket etmesi gerekirken maalesef sanki inandım diyen insanların imandan tiksindiğini, küfürden, fıskdan ve isyandan hoşlandığını görüyoruz. Nedir bu günah olayı? Allah'ın buyruklarına aykırı düşen, dinen suç sayılan davranışlar, İslam dininin ve temiz insan fıtratının yapılmamasını emrettiği hususlar, dinimizde günahın karşılığıdır kardeşler. Allah'ın rızasının kazanılmasını engelleyen her şey isyandır. Allah'a itaat etmemek, Allah bize imanı sevdirsin. Bakın, Yahudi ve Hristiyanlara bakın, onların dinlerinin birçok esaslarını bozdukları gibi, günah kavramını da kendi arzularına uygun şekilde değiştirmişler, bozmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudi ve Hristiyanlara karışı karışına, arşının arşına tek geldiği gibi uyacaksınız diyor. Yahudiler kendilerinin Allah'ın seçilmiş kulları oldukları inancına sahiptirler ve kendi ırklarından olmayan insanlara yaptıkları kötülükleri mübah kabul ederler. Hatta onlardan birisini mahkemeye çıkarsan adam öldürdün mü diye sorsa hayır derler çünkü kendi inançlarıyla hareket etmeyen insanları insan olarak görmez onları hayvan statüsüne koymuşlardır. Ve kendilerinin de cehennemde sayılı günler kalacağına, sonra yalnızca kendi ırklarının cennete gireceğine inanırlar. Aynen bugün tasavvuf tarikatına, tarikatlara baktığımız zaman veya birçok fırkalara, onlar da kendilerinin ebedi cennetlik olduklarını zannederler. Şehirlerinin onu cebine koyarak sırattan şimşek gibi geçirdiklerini zannederler. Veyahut inandım diyen insanların bir namazlarıyla, bir haçlarıyla, yaptıkları 3-5 kuruş infaklarıyla cenneti garanti ettiklerini zannederler. Allah hepimize hayır versin. Hristiyanlara bakın, onlar da Adem Aleyhisselam'ın işlediği ilk günahtan dolayı bütün insanların günahkar olduğuna inanırlar. Ve İsa Aleyhisselam'ın kendisini feda ederek İnsanların günahını temizlediğine inanırlar. Ve İsa Aleyhisselam'ın ölümünü onlara göre tabi temsil eden vaftis ayiniyle çocukların günahlarından temizlendiğini kabul ederler. Ve doğan her çocuğu vaftis ederler. Ayağından tutarlar, suya sokarlar. Böylelikle günahtan arındı yani Adem günah işledi ya çocukları da günahkar tipinde hareket ederler. Ve kiliselere bugün Hristiyanlar gidip para karşılığında hep günah çıkarırlar kardeşlerim. Ve bugün kiliselerde günah çıkarmak için özel yerler vardır. Ve bu hücreler kiliselere ta 16. yüzyıldan itibaren eklenmiştir. E onlar yapar da bizimkiler yapmaz mı? Bizimkilerde de tasavvuf, tarikat dediğimiz Ortamlara baktığımızda onlarda da şeyhin yanına gider, el alır. Ondan tövbe de alır. Günahlarından arınmış olur. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Maalesef insanlık günah batağında alabildiğine alabildiğine ne yapıyor? Devam ediyor. Bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi imanı sevmemiz gerekir. Evet. İslam insanın bir başkasının yaptığından gücünün yetmediğinden sorumlu olmadığını kabul eder. Kişinin sorumlu olabilmesi için olgunluk yaşında ve aklının başında olmasını şart koşar. Kardeşlerim günah kendisine takvası ve fucuru öğretilen insanın yanılması, unutması, dengesizliği, sapması, bir anlamda dinin yani yaratıcının çizdiği çizginin dışına çıkması, ilahi kuralları ihlal etmesidir. İslam, İnsanların dünya hayatlarını düzenlemek için Allah tarafından gönderilen ilahi sistemin adıdır. Bu sistemin insana yüklediği bazı görevlerin yanında yapmamasını istediği bazı yasaklar da vardır. Emredilen şeyleri yerine getirme, yasaklanan şeylerden uzak kalma. Tabi bunları yaparken de insanın emredilen neymiş bir bilmesi gerekir. edilen yasaklanan neymiş ki uzak durması için onu da öğrenmesi gerekir. İşte emredileni yerine getirme, yasaklanandan da uzak kalma insanın hem iç dengesini hem de toplum düzenini sağlar kardeşlerim. Hem de üzerinde yaşanılan evrenin bozulmasını önler. Günahlar Yalnızca işleyene zarar vermekle kalmaz kardeşlerim. Çoğu zaman başkalarına ve yaşanılan ortama da büyük zarar verir. Günahı ifade eden kavramları incelediğimiz zaman görürüz ki bunların çoğu inkarcıların ya da müşriklerin ahlakıdır. Onların tutumudur ve inandıkları değerlerdir. Ve günah öncelikli olarak inkarcılıktır. Allah'a karşı gelmektir. Kur'an, isyan eden insanların bu karşı geliş şekillerine ve onların ifade ettikleri yanlışlara göre hep çeşitli isimler kullanmıştır. İman ettiği halde Rabbinin emirlerini yerine getirmeyen ya da yasaklanan bir şeyi yapanlar da günaha düşmüş olur. Ancak onların bu günahı bir karşı gelme, bir isyan, bir inkar, bir kibir, bir tuyan, bir meydan okuma değildir. Bunun tam tersine teslim olmuş bir kulun sonra unutma, yanılma, ihmal etme veya nefse veya şeytana geçici olarak kanmasıdır. Allah günahında ısrar edenlerden eylemesin. Kardeşlerim, günahlarda ısrar etmek, hakkın aynası olmak için yaratılan iman yeri olan kalbi karartır, oraya lekeler getirir. Günah kalbe işleyip onu karartırsa, iman nuru oradan çıkar ve orası katılaşır. Artık o insan ne söz anlar, ne nasiyata gelir, ne büyük bilir, ne küçük bilir, ne de verilen nasiyatı takar. Allah böyle hale düşenlerden eylemesin. Hem bizi hem de neslimizi. Kardeşlerim her bir günahın içinde küfre götüren bir yol vardır. Günah istiğfarla, ile hemen yok edilmezse, Veyahut bir iyilik yapılmazsa kalbi hemen kötülüğe sürükler ve Allah'ın itaatından çıkmış bir kalp haline getirir. Artık o kalp ibadetlere soğuk bakar. Ama nefsiyle alakalı bir meselede koşarak yapar, zevkten yapar fakat Allah'a giden bir yolu o kalp artık bulamaz. Ama günah işlemek kısmen de olsa her insanın fıtratında vardır kardeşlerim. Aslında insan İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir ancak daha sonradan yetişme ortamına aldığı eğitime göre ve bulunduğu ortama göre başka dinlere de meyledebilir. Müslüman da olabilir. Kimi heyasına uyarak azgın haddi aşmış bir bagi haline de gelebilir ki insan beşer olarak yaratılmıştır. Ama Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. İnanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfür etsin demiştir. Yani hak olanı seçmede, batıl olanı seçmede insanın selayetine verilmiş. Kişi sevap da işleyebilir, günaha da düşebilir. İnsanın sorumlu olabilmesi için bunları seçme hakkına ve bunları bilmesi gerekir. Allah bizi de neslimizi de hep itaat edenlerden eylesin. İnsanın itaat etme, Allah'a kulluk yapma görevi olduğu gibi itaat etmeme, günah işleme hürriyetini de Allah vermiş. Vermiş ama işle işleyebildiğin kadar günah cehenneme gidecek dibine gidecek kadar günah işte dememiş. İyiliği yaratmış ondan memnun olmuş. Ama kötülükten memnun olmamış yapana da cezasını vereceğini söylemiştir. Kardeşlerim iyi ve güzel Bazen kendilerinin karşıt olan kötü ve çirkinle tanınır. Hani bazı alimlerin hayatını okuduğunuz zaman şöyle ifadeleri görebilirsiniz. Sizin bu kadar yüksek ahlaka sahip olmanızın sebepleri nelerdir? İşte benim kötü komşumdan nasıl? İşte o işkicidir, kumarcıdır, küfürbazdır. Ben ondaki kötülükleri, çirkinlikleri gördüm. Ve eğer ben de o fiilleri işleyecek olsaydım onun gibi olurdum deyip bunları işlemedim demiştir. Yani iyinin çirkinin ortada olması bir nevi numune görevi yapmıştır. İtaatın yüceliği, itaatsızlığın çirkinliği ve zararıyla daha iyi bilinir kardeşlerim. Demek ki insanlar itaat veya isyan noktasında serbest olmasalardı din göndermenin, o dine inanmanın, sorumluluğun ve faziletin bir değeri olmazdı. İnsan iyi olanla yanlışı, hak olanla batılı, itaat ile isyanı cennet veya cehennemden birini seçme ile karşı karşıyadır. Allah cenneti seçenlerden eylesin bizleri. Evet, Rabbimiz insanı, onu böyle bir özgürlükten baş başa bırakmış ama onun yalnızca kendisine kulluk yapmasını, kendi gönderdiği dine inanmasını ve kendisine karşı isyan etmemesini de istemiştir. Çünkü insanın yaratılıp yeryüzüne gönderilmesinin ona sayısız nimet verilmesinin sebebi yalnızca Allah'a kulluk edip onun sonsuz nimetlerini elde etmektir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir misal veriyor. Verilen misal nedir? Sizin bir köleniz olsa ve ona deseniz ki işte ev işte iş çalış, kazan, ye, iç, burada yat, ücretini öde, seni azat edeyim deseniz, o da çalışıp kazansa ve ücretini bir başkasına verse, bundan memnun olur musunuz? Diyor. İşte şirkin misali budur diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Doğumdan mahşere kadar bir yolculukta olan insan, bu seyrinde güçlüklerle, mücadele şartlarıyla, nimetlerle, zaferlerle, yenilgilerle, hüsranla, başarıyla uğraşıp duracaktır. Günah işleme insanın bu hayat seyrinde inanan kişinin her deneme sebebidir. Hem de imanını güçlendiren bir şeydir. Çünkü inanan kimse, ihmalinden veya yanılgıdan dolayı yaptığı hatayı ve suçu terk edip Rabb'ına sığınır. Ve günahlar onun için bir hatırlatmadır, bir yenilenmedir, bir bilinçlenme aracıdır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, eğer diyor siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder, Günah işleyip tövbe bir topluluk yaratır, onlar tövbe eder, diner, Allah da onları affederdir. Evet. Bu hadiste günaha teşvik yok kardeşlerim. Aksine insanın beşer olması dolayısıyla günah işleyebileceği gerçeğine bir işaret bulunmakta. Bakın Ka'ab bin Malik olayını hatırlayın. Ka'ab bin Malik Allah Resulü ve Vesselam'ın en sevdiği güzide sahabelerinden bir tanesi. Bir gafleti, bir gafleti bakın. Onu büyük bir günah işlemeye sevk etmiştir. Allah yoluna harbe gitmekten onu mani kılmıştır. Bir gafleti. Yani gafil davranması. Allah bizleri affetsin, mağfiret etsin şeytanın verdiği her türlü desteden bizleri uzak kılsın. Bakın bu hadiste aynı zamanda müminleri günah işlemekten sonra tevbe-i istifara davet ediyor. Allah'ın tevbeleri nasıl kabul edeceğini haber veriyor. Demek ki bir insan günah işlemekten çok, günahtan vazgeçmek Tövbe etmemek gibi ciddi bir durumdadır. Peygamberlerin dışında bütün insanlar hata yapabilir, bütün insanlar günaha düşebilir kardeşlerim. Masum olan bir Allah resuluydu, o da vefat etti. Allah katında en sevimli insan dahi günaha düşmemeye çalışan ile günaha düştükten sonra hemen tövbe edip Rabbının büyüklüğüne sığınandır. Halife olarak yaratılan insan emaneti taşımakla yükümlüdür kardeşlerim. Eğer bir insan emanetin gereğini yerine getirirse yaratılmış aslını korumuş olur. Emaneti korumazsa kulluğunu gereği gibi yerine getirmezse o zaman varlıkların en aşağısı yani esferi safiline düşer. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdadır diyor. İslam'ın konu, günah konusunda kendisine özgü prensipleri vardır kardeşlerim. Her şeyden önce günah, İslam'ın koyduğu sınırların dışına çıkma yanılgısı ve hatasıdır. Günah yalnızca Allah'a karşı işlenen bir suçtur. Şüphesiz insan haklarını ya da toplu haklarını zedeleyen günahlar da Allah'ın hükmüne aykırı olduğu için yine ona karşı işlenmiş olur. İslam'a göre affedilmeyecek bir günah yoktur. Sadece Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Müşriklerin tevbe etmediği durumlar için bu ayet söz konusudur ki şirk ve küfürden vazgeçip iman edenleri Allah Azze ve Celle elbeste affeder. Günahta aşırı giderek nefislerine zulmedenlere bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyin buyurulmaktadır. Bazı ibadetler işlenen bir takım hatalar için küçük günahlar için kefarettir. Onların affolunmasına sebeptir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına bir ramazan diğer ramazana kefarettir. Arada büyük günah işlenmedikçe aralarındaki günahları Allah affederdir. Demek ki bizler gerçekten çok günah işleyen insanlarız ve günahlarına hiç dikkat etmeyen insanlarız kardeşlerim. Kişi ve toplum haklarını zedeleyen günahları işleyenlere hem dini, hukuki ceza gerekir, hem de zarar vermişlerse zarar ödettirilir. Hem de haklarına tecavüz edilenden hak helalliği tabii eğer mümkünse istenmesi gerekir. Günahlar aslında insana hem dini cezayı hem de bedeni veya toplumsal cezaları kaldırır, kazandırır. Kişi günahı işlemekle kendine zarar verdiği gibi, günahın cinsine göre de başkalarına zarar verir. Düşünün içki içen kişinin kendine zarar verdiği gibi, o sarhoş bir toplumun sağlıklı olduğunu kimse iddia edemez. İnsanların hoyratça içki içtiği, içkinin caiz olduğu, kınanmadığı bir ortamda, akıllı, sağlıklı düşünen insanların varlığını düşünmemiz mümkün değildir. Zinanın helal kılındığı, zinanın alenen işlendiği bir ortamda, o toplumun ahlakının olduğuna inanmamız çok zordur. Düşünün zinanın zuhrevi hastalıklara yol açtığı, insan hayvan ve tabiat haklarına saldırının aç gözlüğün Mal hırsının doğal dengeye zarar verdiği, dünyayı yaşanmaz hale getirdiği açıktır. Bakın şu an yeryüzüne her tarafta bir kan akıyor kardeşlerim. Bu akan kanın sebebi tamamen Allah'a karşı yapılan isyandır. Evet. Allah bizlere hayır versin, kendine düzen veren samimi insanlardan eylesin kardeşlerim. İnsanın nefsinde, ailesinde, yaşadığı ortamda ve dünyanın, dünyanın genelinde bir bozukluk, huzursuzluk, bir fesat varsa bunun sebebi ferd olarak bizlerin, toplum olarak insanların hatalarıdır, işledikleri günahlardır. Allah'ın koyduğu hükümler bütün bu birimlerdeki huzuru sağlamaktadır ne zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemiş, dışına hareket edilmiş, toplumdaki düzenler, ailedeki düzenler, fertler arasındaki, karı koca arasındaki, çocuk, anne baba arasındaki denge tamamen ne yapılmıştır? Bozulmuştur kardeşlerim. Artık herkes kendi nefsinin, hevasının, kendi doğrusunun peşine düşmüştür. Yalnızsa Kendisine yapılan yanlışın yanlış olduğunu kabul etmiştir. Kendisinin bir başkasına yaptığı yanlış kabul edilmez hale gelmiştir. Ve günahların kişisel, toplumsal, psikolojik, sosyolojik ve hatta ekolojik zararları vardır. Günah işleme anlayışı insanı çevreleyen her yerde kaosa, huzursuzluğa ve felaketlere sebep bırakır kardeşlerim. Günahlar ilahi bereketi azaltır. İnsandaki iyi duyguları köreltir. insanın içindeki çirkinlikleri artırır. Hakları ihlal eder. Rezilliklere, yıkımlara sebep olur. Müminlerin kalplerini karartır. Ve yetişen nesiller Müslümanın çocuğu günah batağında büyür. Günahlar kardeşlerim insanları her zaman korkuya, şüpheciliğe, dengesizliğe, doyumsuzluğa ve utanmazlığa sürükler. Ve bakın, Müslümanım diyen insanların en tepesindeki insanlara bile bak, ahlaksızlığın zirvede olduğunu görürsünüz. Günahlar insanları korkuya götürdüğü gibi Allah korkusunu azaltır. Günah olayında ihmal ile inkar farkını unutmamak gerekir kardeşlerim. Bir insan bir şeyi haram diye işliyorsa o insan yine tövbe eder, Allah affeder. Ama bu da günah mı olur diye inkar ederek bir fiili işliyorsa bu insanın sonu hüslandır kardeşlerim. Bir insan mümin olarak günahın haramlılığını emirlerini yerine getirdiği halde açık bir inkar, inkar ederek, günahı inkar ederek, kabul etmiyorum, işime gelmiyor diyerek yaparsa, bu çok tehlikeli değil. Allah bizleri hayırda kılsın kardeşlerim. İmanlı kimse hatasını anlar, Allah'ın karşısında boyun büker ve Allah'ın affına sığınır. İnkarcı ise Allah'ın yerine kendi nefsini ilah olarak koyar. Mümin günahın açık olanından da gizli olanından da kaçınır. İhmalından dolayı günaha düşerse hemen dabbına sığınır tövbe eder. Allah bizi bunlardan eylesin kardeşlerim. Günahlar muhataba göre 3 ayrılır kardeşlerim. Allah'a karşı günah ki bu küfür şirk boyutunda tövbe edilip vazgeçilmedikçe affedilmeyen bir günahtır. İkincisi insanlara karşı günah ki bunlar da kul hakkını ihlal olduğundan kendisine haksızlık yapılanın rızası olmadıkça bağışlanmaz. Üçüncüsü ise insanın kendisine karşı nefsine karşı işlediği günahtır ki bu da kötü akıbeti bizzat yapanları ve buna sebep olanları ilgilendirdiğinden günahlakarlar neticede bizatî günahları kendisine karşı işlemiş olurlar ki bu da Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Kardeşlerim, günah ve isyanın kötü sonuçları vardır. İlimden yoksun kalır. Çünkü ilim günahkara verilmez. Rızkı daralır, günahkarın rızkı harama gider, Allah ondan bereketi, ihsanı kaldırır. Öyle insanlar vardır ki, çok mal kazanır, aynı parayla, aynı sayıya sahi, e, sahip aile geçinip, artırıp, infak edebildiği halde, aynı gelire sahip olan, aynı nüfusa sahip olan insanların, daha ayın başındayken paralarının bittiğini, ellerinde hiçbir şeyin kalmadığını görürler. Bu Allah'ın onların malından bereketi aldığının işaretidir tabi anlayana. Günah ve isyan, kalp ve ruhun bozulmasına sebep olur kardeşlerim. Fıtrata uygun hal bozulur, hissizlik, vicdansızlık, korkusuzluk ve tövbeden uzaklaşma gelir. İç dünya kararır, kalp paslanır, hayal duygusu ve ahlak kalkar. İbadet bile yapsa, insanların içindekiyle dışındaki farklı duruma düşer. İnsanlar içinde takvalı, alim geçinip, kendi nefsiyle baş başa kaldığında, tam bir şeytanlaşan varlıklar haline gelir. Günah ve isyan, kişiyi, insanlardan uzaklaştırır, nefsiyle yakınlaştırır, toplumla yabancılaştırır ve yalnız kalmaya mahkum eder insanı. Ve her günah iz bırakır kardeşlerim. Günahların sonucunda vücut, akıl ve diğer organlarda muhakkak bir kötülük meydana gelir. Her günah başka bir günaha yol açar. Her günah İslam dışı gelmiş geçmiş bütün çirkin ulusların da mirasıdır. Mesela kibirlenmek firavunundur. Eşcinsellik Lut kavminin mirasıdır. Allah günahın küçüğünden de büyüğünden de bizleri uzak kılsın. Günah ve isyan Allah'ın azabının hak olmasına bela ve musibetin gelmesine sebep olur. Günahın geçmişe, şimdiye ve gelecek kuşaklara da zararı çok olur kardeşlerim. Günahkarlar meleklerin tövbe ve istifarından, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum kalır. Ve günahlar insanın imanını ne yapar? Azaltır kardeşlerim. Evet. Kula erişen bir musibet, Büyük, küçük bir felaket hep kendi günahı yüzündendir kardeşlerim. Ama Allah'ın affettikleri de pek çokdur. Allah iyiliği emreder, iyiliğin işlenmesini, kötülükten nehyeder, onun da işlenmesinden hiç hoşlanmaz kardeşlerim. Allah Resulü'nün nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki mümine erişen bir tasa, üzüntü, sıkıntı, hatta vücuduna batan hiçbir diken yoktur ki Allah onunla o kimsenin günahlarını affetmesin, diyor. Evet, demek ki kişi iman eder, salih amel işlerse, hatayla unutarak, gafil olarak günaha düşse, bunlar bir şekilde Ne yapıyor? Kefaret oluyor. Allah affediyor. Yine Bukhân'ın naklettiği bir rivayette kardeşlerim, belki de müminlerin en rahat, basit düştüğü hatalardan bir tanesi her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak, yalan olarak yeter diyor ve Vesselam. Maalesef bugün insanoğlu her duyduğunu hemen birine katarak, ilave ederek ne yapıyor? Anlatma yoluna gidiyor. Halbuki o sözün doğru veya yanlışlığını ne yapması tartması gerekir. Bakın güya çağdaş geçinen, kendilerini çağdaş görenler bizah bizim günah duygumuzdan yakınıp dururlar. Ve bizim bu duygumuzdan alay ederler. Bu güya hayatı olanca doluluğuyla yaşamaya engel görürler. Yaşa yaşayabildiğin kadar duygusunu ve dünyanın bütün nimetlerinden faydalan duygusunu insanlara ne yaparlar? Empoze ederler. Bakın bir genç kız süslenir, püslenir, daracık elbiseler giyer ve sokağa çıkar. Bu bir günahtır. Ama onun içindeki duygu nedir? Güzelliğini, Allah'ın verdiği o nimeti başkalarına göster, bunda ne var ki, ne sakınca var ki der. Halbuki İslam'da günah suçlarla ilgilidir. Suç alanının sınırlarını siyah bir halenin içine almaktır günah çizgisi. Günah hiçbir zaman insana hayır getirmez kardeşlerim. Ama şeytan ve nefis insana her zaman kötülüğü ve günah işlemeyi ne yapar? Üfler durur. Allah imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin kardeşlerim. Eğer bir Müslümana suçluluk halimizin masumluk halimizden karışmasına ve kaynaşmasına engel olacak bir hal olursa ki bir şuur, yani insandaki şuur aynı zamanda nedir? Günah duygusudur. Ve günah da haya ile sıkı sıkıya bağlıdır. İmanla haya nedir? Birbirleriyle bağlıdır. İman arttıkça haya da artar kardeşlerim. İslam hayayı inancın bütünleyicisi olarak kabul etmiştir. Allah'tan utanma, Bakın Allah'tan utanma. Günah konularına yaklaşmaktan bile insanı ne yapar? Alıkoyar. Utanan insanın düşüncesi hemen yüzüne vurur kardeşlerim. Onun için kötülüğü düşünmek bile istemez. Utanan insan utanış ve günah işleme korkusu suç, haram ve günah alanlarından uzak tutar kendini. Böylece Müslüman'ın hayatı kendiliğinden arılık bir temizlik kazanır. Bu duygular ruha bağışlanmış büyük manevi nimetlerdir kardeşlerim. Bağışlar ve armağanlardır. Dinin insanın yüklediği sevgiyle yücelerek Allah korkusu, günah işleme korkusu, Allah'tan ve insanlardan utanma duygusuyla ne olur? Yücelir. Bu sağlam bir sure olur kardeşlerim. Allah bizleri hesaba çektiğinde yalnız olarak baş başa hesaba çektiğinde kullarım arasında farklı baş başa kaldığında farklı amel edenlerden olanlardan diye muamele edenlerden eylemesin. Bakın gelen hadis-i şeriflerde Allah bir kulu çeker diyor. Sen insanlar ayıplar diye onların içinde günah işlemezdin. Ama kendi nefsinden baş başa kaldığında alabildiğine günah işlerdin. Neden onların ayıplamasından korkuyorsun da benim ayıplamamdan korkmuyorsun? Sen insanların seni ayıplamalarından korktuğun gibi benden korksaydın ben senin günahını gizlerdim diyor. Allah orada yüzü kızaranlardan eylemesin kardeşlerim. İnsan günah işlerse o günah kompleksiyle donmuş, umutsuzluğa kapılmış bir insan olur. Ve o din de istemez. Din de neymiş? Dinin amelleri neymişler Ve günah duygusu insana hastalıkları işaret eder. Orta ve doğru yoldan insanın ayağını kaydırır, lallaştırır. Bakın öyle insanlar vardır ki, o kadar güzel cümleler kurarsınız, doğruyu anlatırsınız, anlama güçlüğü vardır, doğruyu algılamada sıkıntıları vardır, veya da kendi doğrusunun olduğunu söyler ve kendi nefsi ve hevasının peşinde gider. Bunlar hep işlemiş olduğu günahların neticesindedir kardeşlerim insanı günah işlemekten koruyan, günah duygusuna sahip olma halidir. Allah Ömer'e rahmet etsin. Hep münafık olmaktan korkmuştur. Bununla Mümin niye yakalamıştır kardeşlerim? Bugün insanlar münafıkça bir yaşam içindeler ve kendilerinin mümin olduklarını zannediyorlar. İnsan yalnızken ve kalabalıktayken her durumda, her yerde işlediğini bu duyguyla ölçüp biçecek ve tartacaktır. O zaman kendisine ve başkalarına yaraysız fiillerden kaçınacaktır. Eğer ben bir hareket yapar, bir fiil işler, bir söz söylersem bu bana ve Müslümanlara ne fayda ne zarar getirecek? Bunun ölçüsü içinde olmalıdır insan. Her şeyini ölçüp tartacak. O zaman kendisine ve başkalarına yaraysız fiillerden kaçınacaktır. Ama bu duygu kaybolmuşsa, haya gitmişse, vay o insanın ve insanlığın başına gelene. Çünkü onda artık iman, edep, ahlak, Allah korkusu kalmamıştır ki, onun ağzından çıkan sözler, yaptığı ameller hem kendisini hem de insanlığı helak eder kardeşlerim. Allah bizleri günah işlemekten, günahta ısrar etmekten beri buyursun ve günahkarların da şerinden korusun. Tabi günahtan kurtulma yolları var kardeşlerim. Hem dünyada, hem de ahirette. Ama siz siz olun, bunu ahirete bırakmayın kardeşlerim. Dünyada tövbeyle, günahların örtülmesiyle, Allah'a sığınmayla, salih amel işlemeyle, meleklerin duasıyla ve devamlı vicdanın muratebesiyle günahlardan kurtulma yolları vardır. Ahirette ise Allah'ın affı, şefaat ve cezayı çekerek. Düşünün, bir yeriniz kirlendiğinde ne yapıyorsunuz? Gidip yıkıyorsunuz değil mi? Cehenneme de ancak her temiz olarak girecek insan. Yani ateşte iyice o günahlardan temizlendikten sonra. Kardeşlerim, tasası dünya olanın bedeni rahatsız olur. Günahlardan korkusu az olanın kalbi ölür, ölür. Günahlardan sakınma farzları yapmaktan önce gelir. Önce kalp günahlardan temizlenmeli. Sonra farzları yapmakla süslenmelidir. Günahlar ve haramlar dini duyguyu helak eder. Zehirler kardeşlerim. Ancak bu zehirler görünürde aynı bal gibi gelir. Tatlı gelir. Fakat insanın manevi duygularını ne yapar? Öldürür. Bakın, bir adama gıybet yapma deyin, yaparken ki aldığı lezzete bakın. Zina yapmayın deyin, zinadaki lezzete. Veyahut söverken, kötü söz söylerken, şeytan adeta onun ağzına bal çalar. Fakat o bal değil, zehirdir kardeşlerim. Şeytan o zehri, yani işlenen günahı insana bal gibi tatlı hale getirir. Evet, bu da insanın bütün güzel duygularını öldürür. İmani duygularını öldürür kardeşlerim. Unutmayalım ki her nimet bir külfet karşılığıdır. Cennet ve cemalullahı isteyenler nefse tatlı gelen günahlara girmemek için bir takım külfet ve zorluklara katlanmalı. Allah'a sığınmalıdır. Müminler ihsan sırrıyla Rablarına kendilerini görüyormuş gibi kulluk ederler. Sağ ve sol omuzlarında birer melek olduğunu ve bu meleklerin kendisinden sudur eden bir söz, bir hareket her neyse onu zapt ettiğini bilmelidir. Bunun bilincinde şuurunda olmalıdır ve buna göre hareket etmelidir kardeşlerim. Eğer bir insan gücü yettiğince günahlardan sakınırsa Allah da onun küçük günahlarını affedecektir. Sözlerimi Allah'ın ayetleriyle bitirmek istiyorum. Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindir. Allah hepimize bu ayetten amel etmeyi nasip etsin. İmanı sevdiği gibi küfürden, fısktan, isyandan tiksinemlerden eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Maneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente Estağfurullah ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer sorularınız yoksa ben müsaade istiyorum. Amin. İcmai.